Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnterneti ve cep telefonunu ya da o anlama gelen diğer teknolojik cihazları konuşurken karşımıza toplumsal bazda çıkan en önemli Sorunlardan birisi, çocuklarımızın hayatını etkileyecek şekilde bir internet ve telefon bağımlılığı meselesidir. Şu yaşadığımız zamanda henüz dünya devletleri bu soruna bir çözüm de bulabilmiş değildirler. Belki toplantılar yapıp neler yapılabilir diye değerlendiriliyor bilim adamları tarafından ama cep telefonu bağımlılığı, internet esareti konusunda henüz polisiye bir çözüm de yok. Akademik bir çözüm de ne yazık ki yoktur. Biz ümmeti Muhammed'in insanları olarak bu ümmetin çocuklarını şeytana yem etmemeyi Allah'a söz vermiş insanlarız. Biz şeytan Cinselliği kullandığı zaman çocuklarımızı cinselliğe karşı koruyacağız. Mal hırsına karşı maldan ve hırstan koruyacağız. Bir gün internet diye bir musibet çocuklarımızı ağlarına takarsa o zaman çocuklarımızı o musibetten koruyacağız diye söz vermiş insanlarız. Şunu asla yapamayız. Oturduğumuz her yerde anneler, babalar, muallimler, eğitimden sorumlu insanlar olarak şu çok kötü, internet kötü, internet bela, cep telefonu bela deyip üstüne de bir çay içerek işimize gücümüze dönemeyiz. Ne edip edip çocuklarımızı ve büyüklerimizi hepimizi bu internet ve telefon musibetine karşı kollamak durumundayız. Elbette Allah kaldıramayacağı yükü hiçbir kuluna yüklemiyor. Neticede kuluz, insanız. Becerebildiğimiz kadarından sorumlu olacağız. Ama baştaki sebeplerden olayın içine varıncaya kadar ne kadar yapabilirdik de ne kadarını yapamadık bunu Allah görüyor. Dolayısıyla önleyemedim. Olmadı demekle biz kendimizi avutabiliriz. Fakat Allah'ı ve melekleri bu hususta ikna edemeyiz. Bugün ortada bir gerçek var. Bir yaşından itibaren çocuklar cep telefonuyla tanışıyorlar. Büyürken cep telefonuyla büyüyorlar. Hatta denebilir ki cep telefonu çocuğun dadısı oluyor. Çocuk, Cep telefonunu ikinci anne gibi tanıyor. Çünkü anne susması için ona cep telefonu veya bilgisayar veriyor. Mamasını yemesi için cep telefonundan bir şey gösteriyor. Misafir gelince misafirleri rahatsız etmesin diye yine cep telefonu devrede, yine bilgisayar devrede. Anne yemek yiyecek, yemek yapacak, bulaşık yıkayacak, çocuk tehlikeli bir iş yapmasın, balkondan düşmesin ona bir cep telefonu veriliyor. Bu elektronik dadı çocuk büyütüyor artık ama bu elektronik dadının çocuğunun biyolojik bir insan olmayacağını düşünmeye vakit bulamıyoruz ne yazık ki. Bugün işin özeti şudur Müslümanların çocukları da Müslüman olmayanların çocukları da bir internet ve internet kullanılan cep telefonu bağımlılığı içine düşmüştür ne yazık ki. Akıllı cep telefonu çocuğun aklını bitiriyor. Ama bu anne babanın dikkatini çekmiyor. Akıllı telefon çocuğa hizmet etmiyor. Çocuğun aklını emiyor. Akılsız, idraksiz, şuursuz bir nesil gelmesine sebep oluyor. Buna bir çare üretebiliriz Elbette global çapta, bütün dünya çapında bir çare üretecek çapta değiliz. Dedik ya devletler bile bu konuda çaresiz durumdadırlar ya da devletleri e, yöneten üst güçler bundan hoşlanıyorlar. O da olabilir. Ama her halükarda biz müminler olarak kendi e, dar çevremizde, evimizde e, sözümüzün geçtiği yerlerde mini bir çare üretebiliriz. Kendimizi ve çocuklarımızı neslimizi olabildiğince sınırlarını genişleterek güvence altına alabiliriz. Ya da en azından Allah'ın e, nazarında biz üzerimize düşeni yaptık diyebiliriz. Burada kardeşlerim ne oluyor, nasıl oluyor, neler yapacağızdan önce şunu katiyetle e, vurgulayarak tekit etmek istiyorum. Cep telefonundan kaçmak, internetten kaçmak diye bir çare yoktur. Bunu unutalım. Madem bu tehlikeli, birilerinin çocuğu örgüte bulaşmış bu internet yüzünden, öbürününki uyuşturucuya bulaştırmış, bu bağımlılık filan aileyi helak etmiş. Dolayısıyla biz evimize internet sokmayalım. Biz evimize cep telefonu sokmayalım gibi bir çözüm. 80 yaşından sonrakiler için olabilir. Çünkü bugün artık çocuklarının hizmetiyle yaşayacak çağa gelmiş olanlar hariç, herkes internete ve cep telefonuna mahkum bir hayat yaşıyor. Görünen o ki bir 10 sene sonra bu kat kat daha artarak, neredeyse insanlar abdest almaya bile cep telefonunu kullanma yöntemiyle gidecekler. Bir böyle değişik bir hayata doğru gidiyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı bu teknolojiden, bu sistemden tecrid ederek bir yere varamayız. Bu yani şeytanı kovdum diye bir masala inanmak gibi olur. Şeytanla beraber şeytana ezilmeden yaşamak zorundayız. Formülümüz budur. İnternetle beraber internete ezilmeden Cep telefonu ile beraber telefonu kullanarak, telefon bizi kullanmadan yaşamak zorundayız. Birinci sorumuz, neden çocuklar e, telefona ve internete bağımlılık derecesinde yaklaşıyorlar? <gülüyor> Bunu bir neden olarak araştırdığımızda karşımıza bazı cevaplar çıkıyor kardeşler. En önemlisi çocuk anneyi babayı taklit ediyor. Hiç kaçmaya gerek yok. Anne baba elinde telefonla eve giriyor, evde meşgul oluyor. Çocuk amcalarının, dayılarının, halalarının misafir olarak geldiğini görüyor. Hoş geldin sarıldıktan sonra herkes bir bakayım arayan olmuş mu diye telefonuna bir bakıyor. Çocuk amcasını gördüğünde... Elinde telefonla meşgulken görüyor, babasına dönüyor, babası da başka bir telefonda meşgul. O ona şu sana attım dikkat et, o da diyor tamam baktım ona diyor. Teyzesine içeri giriyor, teyzesi de telefonla meşgul. Annesi bir yandan kahve yapıyor, öbür yandan cep telefonuyla meşgul veya bilgisayarla meşgul. Çocuğun gördüğü hayat bu. Bahar gelmiş, çiçekler açmış gibi cep telefonu açıyor evde. Okula gidiyor öğretmen ders esnasında telefonu çalıyor açıp telefona bakıyor. Bu kadar cep telefonu gören bir çocuktan sen telefonla ilgilenme diye bir talimatla sonuç nasıl bekleriz? Zannederim e, ailedeki müstehcen bağlantılarımızı, Aile içi müstehcen ilişkilerimizi yani helal ama müstehcen olan ilişkilerimizi çocuklarımızdan gizli yaptığımız gibi bir nebze cep telefonunu da yani bir nebze olmasın çocuklarımızdan gizli gibi yapmamız lazım. Herhalde çocuk emziğinden fazla o plastik emziğinden fazla cep telefonu görüyordur. Bunun radyasyon yayıp bebeğe zarar vermesi gibi bir dert de kalmadı. Yayarsa yaysın ya vallahi. Allah. Allah cep telefonu da bu ekmek peynirden daha değerli hale geldi. Bu e, cep telefonuna neden çocuk bağımlı oluyorun birinci sorusu burada vebal çocukta değil. İkinci mesele cep telefonu ve internet milyonlarca insanın ortak aklıdır. Yani bir cep telefonu teknolojisi bir mühendisi icadı değil. Yüzlerce mühendis bunu oturup icat etmişler. O programlarını filan saydığında binlerce mühendis. Sonra binlerce keşif üzerine konmuş. Bir akıllı telefonun denen şeyde milyonla insanın zekası var. Bir çocuk ne kadar dahi, ne kadar yüksek zekalı olursa olsun o cep telefonunun gösterdiği hayal dünyasının, zeka açısının çok altındadır. Dünyanın en zeki çocuğu, en akıllı çocuğu, binlerce zekanın ürünü olan bir cihazdan geridedir. Dolayısıyla cep telefonu, hep uzaktan gel bana der gibi durur. Büyük insanlar da bunun için telefona takılıyorlar. Siyasetçisi, alimi, cahili, herkesin, peşinden gittiği bir sevda kurduğu ve imrendiği nesne haline niye geliyor? Cep telefonunda olağanüstü zeka birikimi var. İnsan oğlunun büyük bir teknoloji yumağını bir araya getirmiş ve avuç içine sığan bir cihaz bu. Dolayısıyla cep telefonu internet çocuk ve büyük herkesin cazibesidir. Çünkü kendinin üstünde bir şey buluyor orada herkes. Çocuk zekasını, merakını ve vesaire gibi ihtiyaçlarını yüzde yüz karşılıyor diyemeyeceğim. Yüzde milyon karşılıyor Binan Binaenaleyh bir kere gördükten sonra çocuğun o cihazdan geri gelmesini bekleyemeyiz artık. Buna alternatifler üreteceğiz ama neden çocuk cep telefonuna takılı kalıyor? Bağımlılık yapıyor, onu konuşuyoruz. Bir başka gerekçe, çocuklarımızın e, özellikle boş vakit bulmaları, özellikle evdeki rutin işlemlerden sıkılmaları, cep telefonunun şefaatine sığınmalarını gerektiriyor. Evde sürekli okuldan geliyor. Çantasını, Ayakkabının kenarına koyuyor. E, okul kıyafetini çıkarıyor asıyor. Annesi onda bit denemeleri yapıyor. E, bit, bitlendi mi okulda bitlenmedi mi bakıyor. Sonra elini yüzünü yıkattırıyor annesi. Ondan sonra da oturup çocuk e, işte tam bir şeyle meşgul olacaktı. Anne talimat veriyor ödevi bitir diyor. O ödevle meşhur, gel yemek yedik diyor. Baban geldi beraber yemek yedik diyor. Yatma saati geldi. Kalkma saati geldi. Bir robot gibi. Çocuk birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene hep böyle. Okula gitmeden yine böyle başka rutinlerle. Anneler teknolojiyi ve pedagojiyi öğrendikçe kendilerinin genç kızken yapamadıklarını çocukların üzerine yüzde yüz uygulamak istiyorlar. Robot çocuk yetiştiriyorlar. Bu rutinleştirilmiş onlarca yüzlerce binlerce kere tekrar edilmiş bu sahneler bir bıkkınlık oluşturuyor çocukta bu bıkkınlıktan dolayı çocuk ek bir arkadaş arıyor o ek arkadaş telefon olarak karşısına çıkıyor telefon zaten cazip sılay rahim diye bir şey yok camiye babanla gitmek diye bir şey yok beraber bir hadis dersine gitmek yok Gidilse de zaten bir ziyarete, orada da o rutinler devam ediyor. Elbisesini ne rahatacak vs. Şöyle orman var, bir hayat yaşamaktan çocuklar yoksun. Balkona çıkamıyor, düşersin. Balkon yüksekse de yukarıdan komşu çamaşırını silkiyor. içeri gel, çamaşır astım. Beton yığınlarının içerisinde hayat yaşayan çocuklar bir kaçamak arıyorlar. Bu kaçamak cep telefonu oluyor. Bu kaçamak uyuşturucu oluyor. Bu kaçamak yaramazlık oluyor, delilik oluyor. Adı önemli değil. Bir başka sebep de yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsan, insanla güler. insanla ağlar. Evde 7-8 çocuk olsa, mesela 8 nüfuslu bir evde, çocuğun cep telefonu arayışı, üçtür. Mesela, bir çocuklu bir evde, ondur bu rakam. Amca çocuklarıyla sabahleyin buluşup, teyze çocuklarıyla buluşup, akşama kadar oynayan çocuk, cep telefonuna daha geç gider. Gider muhakkak. Ama, aç tavuğun buğdaya saldırdığı gibi, cep telefonuna saldırma nedeni, yalnız çocuk hastalığıdır. Yalnız çocuk hastalığı. Bunların ötesinde de, Belli sebepler sayabiliriz. Belli sıkıntılar. Çocuğun 40 katında arıza vardır. Ahlaksız bir çocuktur. Bu ek sebepleri çıkarıp, şu saydığım 4 sebep, %100'e yakın her insanın evindeki sorunlar bu çağdan kaynaklanıyor. Bu sorunları bilmemizin ne yararı olacak? Hastalık nereden ürüyor? Bunu bilirsek daha çabuk sonuca ulaşma imkanımız olur. Peki, Çocuğumuzda cep telefonu sakıncalı mı ne dedik? Cep telefonu ve internetle kökten keserek savaşmak yasak. Bağımlılık yapmasını, ahlakını, insani ilişkilerini, ibadetlerini, okuyorsa, okulda okuldaysa derslerini etkileyecek şekilde internet kullanmasın, cep telefonu kullanmasın diyoruz. Kökten savaşmıyoruz. Bu yanlış akıl dışı bir metot evimize cam yapmayalım cam yaparsak dışarı bakar haram şeyler görür çocuk ne kadar diyebiliyorsak cep telefonu kullanmayalım da o kadar diyebiliriz peki cep telefonu ve internetin çocuğumuzda bağımlılık düzeyine geldiğini nasıl anlayacağız bir çocuğumuzda stres belirtileri başlar hırçınlaşır çocuk bu hırçınlaşma zarar vermeye doğru gider yemez içmez bir hastalık çeşidi olarak çok ağır kaba yaşına uygun olmayan çirkinlikler yapar 5 yaşında da olur 15 yaşında da olur çocuk yani bir yaşından itibaren dedik cep telefonundan anlamaya başlıyor bebeklere bile artık sussun diye cep telefonu veriliyor radyasyon maddyasyon hiçbir şeyin zararı kalmadı nasıl olsa diye veriliyor bu bir bağımlılık işareti. Çocuk bu tür ağır stresi, yani babası 6 kişilik bir aileyi geçindiriyor asgari ücretle. Adamda stres yok. 7 yaşında çocuk stresten çatlıyor. Sen ne yapıyorsun, aile mi geçindiriyorsun? Bu stresin nedeni cep telefonu dünyasına dalıp geri gelememedir. İnternette girdiği sokaklardan geri çıkamıyordur. Bu bir strestir. Bu psikologla görüşülecek, psikiyatıya gerekiyorsa havale edilecek. Gerekiyorsa çocuğumuz mesela gece gondu gibi bir eve taşınacağız, değişik bir ortama gitsin diye. Gerekiyorsa evimizi taşıyacağız. Çocuğumuz bu strese, kaosa girdikten sonra çocuğun artık geri dönüşü sıkıntılı. Çeşitli sayımlar yapılıyor. Okula giden, e, okul meşguliyeti olan bir çocuğun Ortalama 300 kere cep telefonuna girdiği tespit edilebiliyormuş. 300 kere ne demek? Her girdiğinde 2 dakika 3 dakika kalsa girdiği yerde yani 300 kere aç kapat düğmesini kullanıyor bu çocuğun. Bu delirme noktasına gelmiş. Çocuğun biyolojik yapısı sıfırlanıyor demektir. Bu çok kötü. Bağımlılık sinyali bu. Tabii 300 değil de 290 olursa acaba sakıncası var mı diye konuşmaya gerek yok. 10 defa da olsa her girdiğinde 1 saat kalıyorsa o 10 zaten 370 oluyor ama bu rakam ne için kullandım? Salındığında çocuk serbest bırakıldığında cep telefonuyla internetle 300 kere 24 saat içinde girip çıkabiliyor. 300 giriş çıkış normal bir telefonun bozulma süresi demek. Yani telefon dayanmaz buna. Beyni çocuğun ne kadar dayanacak? Bunu bir başka işaret, çocuk yemiyor, içmiyor. Cep telefonu vaat ederseniz yiyor, içiyor. Çocuk uyuyamıyor. Tamam sabahleyin telefonunu vereceğim diyorsun, uyuyor. Yaşı ne olursa olsun, reşit olmayan, yani şöyle 20 yaşlarına gelmemiş bir çocuk, cep telefonuyla asık suratını gülümsere çeviriyorsa, çocuk telefon bağımlısıdır. Bir yaşında bağımlı olur mu? Olur tabi. Bağımlılık var, bağımlılık var. Sigara da bir bağımlılıktır, eroin de bir bağımlılıktır. Kimi eroin düzeyinde bağımlılığa gelmiştir, kimi sigara düzeyinde, kimi de sakız düzeyinde bağımlıdır. Yani çocuğumuz eğer öbür türlü rahat etmiyorsa, yemiyor, içmiyor, bayramlıklarını giymiyor, cep telefonunu gösterdin mi yeni elbiselerini giyiyor. Bu bir bağımlılıktır. Bu, bu bir risktir. Aynı şekilde çocuğumuz yalnız kalmayı tercih etmeye başladığı zaman çocuğumuzda telefon bağımlılığı başlamıştır. Anne baba odada oturuyorlar, abi kardeş oturuyorlar. O evin en köhne köşesinde soğuk odada yalnız duruyor. Yahu gel şudur budur diyorsun zorla getiriyorsun bir numara bulup bir dakika sonra tekrar çıkıyor. Çocuğumuz telefona bağımlı hale gelmiştir. Çözümü var mı bunun? Bir nebze çözümünü konuşacağız. Kardeşlerim, bütün bunlardan ortaya şu çıkıyor. Çocuklarımızın beyinleri bu internet ve telefonla gidiyor. Elektronik dadılaştırılmış telefon, yani susması için, yaramazlık yapmaması için, ya babanla bir muhabbet edeceğiz oğlum, dayınla bir al şu telefon, tamam al al al al al al bunu yaptığımız hareketler bile bile zehirlemedir. Çocuğumuzun beyni zehirleniyor ve süper kaliteli tembel çocuk yetiştiriyoruz. Zaten teknoloji insanı hesaptan, hareketten alıkoyuyor. Her şeyi yani tansiyonunu da ölçüyor cep telefonu, yürüdüğün adımları da ölçüyor. Bakkala gitmene gerek yok. O kendi kendine çağırıyor, seni kaldırıyor, uyandırıyor. Tam bir ana. Tam Tam böyle dijital bir ana haline geliyor. İnsan eşinden çok telefondan mutlu oluyor. Bu veriler ümmeti Muhammed'in çocuklarının zehirlenmiş beyinler, körelmiş beyinler ve tembel çocuklara doğru dönüştüğünü gösteriyor. Bu bir bağımlılık haline geldiği zaman da maazallah ondan sonra çocuk üniversite kazanıyor. Şimdi deniyor ki evet çocuklar böyle ama... Çocuklarımız 2 milyon kişinin imtihana girdiği üniversite imtihanında mesela İstanbul'da filan fakülteyi kazandı. Hani cep telefonu bu bozmuştu. Bunu bana söyleyenin hiçbir bilimsel e, sözden anlamayan, hiç hesap kitap bilmeyen birisi olması lazım. Yani bu çocuklar kimle yarışarak İstanbul'da bir fakülte kazandılar? Kendi muadilleriyle yarıştılar. Yani 98 derecesinde zehirlenen 99 derecesinde zehirlenene göre İstanbul'da bir fakülte kazanmış oldu. Yani biz atlarla katırları yarıştırmadık. Hep aynı düzeydekileri yarıştırdık. Ulaştığımız sonuçta bu zaten hepsinin defosu olan kitleler üzerinde olduğu için herhangi bir şekilde bir yarış gibi karşımıza çıktı. Esasen zihinler idrakler ve gelecek ufku çocuklarımızın perişan edilmektedir. Sadece telefon bağımlılığı değil, sadece internet bağımlılığı değil. Bu bağımlılıkların tabii bin bir çeşidi var. Ama biz şu anda sadece internet üzerinde, cep telefonu üzerindeki bağımlılığı konuşuyoruz. Burada çözümlerden Konuşmamız gerekiyor. Zaten derdi hepimiz biliyoruz da bir çözüm üretebilir miyiz diye. Burada da çok vurgulamalı bir şekilde bir tespit yapayım. Yüzde yüz dünya çapında bir çözüm ne benim elimde ne de Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde yok. Sağlık Bakanlığı da bir çözüm üretemiyor. Yani doktorlar da kendileri zaten cep telefonu mahkumlar yani doktoru da hemşiresi de bu hayatın ortak sorunu haline geldi bütün anlamında bir çözümden söz etmiyorum ben ailemde uyguladığım zaman çocuklarım için bir nebze zararı hafifletebileceğimi düşünüyorum öbür müslüman anne baba çocuklarında uyguladığı zaman zararı bir nebze hafifleteceğini umduğum şeyleri konuşuyorum Kardeşlerim birinci en önemli yegane çözümümüz çocuklarımıza örnek oluşturmaktır. Bu örneklik. Bir, bir kere biz tiryakisi olduğumuz şeyi çocuğa tiryaki olma deme hakkına sahip değiliz. Sigara içen birinin çocuğuna sigara kötüdür diye nasihat etmesi ne kadar doğru bir şey ise, elinden cep telefonunu bırakmayan, yerken içerken telefonla meşgul olan birisinin, çocuğa cep telefonu nasihati yapması mümkündür. Senin pratik uygulaman, sözlü nasihatinden daha etkili bu çocuğa. Bu açıdan bakıyoruz. İkinci örneklik sorunu, yani çocuklarımız dayısını tanıyor, amcasını tanıyor, bakkal abiyi tanıyor, öğretmenini tanıyor. E, mahalledeki filancaları tanıyor, abisini tanıyor, annesini tanıyor, halasını tanıyor, hepsi cep telefonu tiryakisi. Dedesini tanıyor, 89 yaşında, o cep telefonu kullanmıyor, gözü görmüyor çünkü cep telefonunu. Çocuğumuzda, kötü örneği göstermediğimiz gibi, iki tane, üç tane iyi örnek de göstermemiz lazım. Yani Çocuk inanmalı ki, yanında cep telefonu olmadan da uyuyabilir bir insan mesela cep telefonuna bakmadan yemek yiyebilir insan bu cep telefonu kullanımı yoğunluğunu gören bir çocuk hayata yeni alışıyor ne diye düşünüyordur yani herhalde kulağımı koparıp bir yere koyamadığım gibi parmağımı kesip başka bir yere bırakamayacağım cep telefonunda olması olmaz gibi düşünüyor çocuk bu düşünceyi Komik buluyoruz biz ama 6 yaşında çocuk için böyle. Doğduğu günden beri cep telefonu görüyor. Allah'tan ebeyi görmedi. Ebe de belki cep telefonuyla konuşuyordu onun doğumunu sağlarken. Bu risk, örneklik riskini sağlamak zorundayız biz. Bunu sağlamak için ne yapabiliriz? Mesela belli aile ortamlarında cep telefonunu sıfırlayabiliriz. Çocukların da yanımızda bulunduğu eğitimciyiz ya. Nesil yetiştireceğiz ya. Çocuklarımız da yanım. Mesela 3 benim çocuğum, 3 de abimin çocuğu, 6 çocuk var. Ailece oturduk, muhabbet ediyoruz. Çocuklar da tam yanımızdayken herkes telefonunu çıkarıp telefonları kapatıyoruz. Telefonsuz oturacağız diye. Sanal da olsa çocuğumuza bir defa telefonu kapatabildiğimizi ispat edebiliriz. Bu cihaz kapanabiliyormuş bir gün. Demek zorundayız biz. Çocuk iki saattir bunlar oturuyor, hala telefonları çalmadı. Demek ki telefonları kapalı diye inanmalı. Ama bunu yalandan yapıp da beş dakika sonra telefonumuz çalarsa, çocuğa rezil oluruz. Aynı numarayı on sene sonra çocuk yapacak, ona hazır ol o zaman sen. Fiilen bir de kafamız dinlensin biraz radyosyondan uzak yaşayalım ya. Beş dakika şu telefonları kapatalım diyebilmeliyiz. Yani telefon kapatma seansları yapmalıyız evlerimizde. E tabi Orta Doğu sorumlusuysam Birleşmiş Milletler'in cep telefonunu hep açık tutacaksın. Gece gündüz çünkü Birleşmiş Milletler Amerika'da Orada gündüzken burada gece. Dolayısıyla seni gecede arayabilirler. eper önemli bir görevdeki insan olarak. Nasıl kapatacak? Hanımın da tabi Orta Doğu sorumlusunun hanımı. O da kesinlikle açık bırakmalı. Senin büyük oğlun da zaten Orta Doğu'da petrol pazarlamalarıyla meşgul. Fe subhanallah. Fe subhanallah. Ahiretten büyük görevlerimiz mi var bizim ya? Yani herkes... O cep telefonunu sahiplenirken, dünyanın yarısını o idare ediyor zannedersin. Kendi kendimizi abartıyoruz. İçtiğimiz afyonu, şifa diye içiyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Cep telefonu kapatılabilir. Bitti. Cep telefonu kapatılabilir. Bu kapatılabilirliği, tabi 15 yıl içinde bir defa yapmanın bir anlamı yok. Bir çiçekle bağır gelmiyor. Bunu mesela 10 oturumdan 5'inde yapabiliriz. Telefonsuz da yaşanabildiğini çocuğumuza ikna edebiliriz. Öğretmen mesela, küçücük çocukların önünde zırt pırt telefonu çalıyor. Böyle öğretmenlik olur mu ya? Kur'an kursu hocası masasında cep telefonu var, çocuğa ders dinliyor. Hayır, özellikle sınıfa girdiğinde, sınıfta çocukların önünde kapatıp, telefonu çantasına veya cebine koymalı hoca efendi o arada Kabe'de fetva sorulacaktı neyse sonra sorsunlar onlar yani De Kur'an dinlemekten talebeye matematik öğretmekten daha ciddi bir şey olur muymuş ya evde hastan var rapor al git o zaman madem aslan var çocuklarımızın aile olarak veya öğretmenler olarak hoca efendiler olarak sorumluluğunu taşıyoruz biz bu mel'anet şeyi direksiyondayken kullanmak da tehlikeli. E cami hoca efendisinin vaaz ederken telefonu çalan bir dünyada kime biz de nasihat yapacağız? Bu arızayı gidermenin birinci yolu biz çocuklarımıza bağımlısı olmadığımızı telefonların ispat edeceğiz. Lafla değil ama. Tabi bu arada da e, çocuklarımızın telefonu iletişim cihazı olarak kullanmaları gerektiğini, bunun muhabbet ve hayat arkadaşı olmadığını, iletişim cihazı olduğunu öğretmek zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Bundan da istifade edeceğimiz bilim adamları var. Psikologlardan istifade edeceğiz. Çocuğumuzu gerekiyorsa psikoloğa getireceğiz. Telefonun bir iletişim cihazı olduğunu, okul arkadaşı olmadığını anlatacak bir başka çıkar yol, ne dedik? Cep telefonunu çağıran en önemli davetiyelerden biri, bağımlı yapan sebeplerden biri boşluktur. Çocuğun kendini boşlukta hissetmesidir. Vaktinin ona çok gelmesidir. Çocuklarımızı Allah kesinlikle hiçbir işe yaramaz şekilde yaratmamıştır. Ama herkesi matematik profesörü olacak şekilde de yaratmadı. Herkesi doktor olacak şekilde yaratmadı. Kimimiz tarlada, kimimiz konferans salonunda, kimimiz mutfakta yemek pişirmede. Hepimiz bir yerde aktifiz aslında. Anne ve baba 3-4 yaşından itibaren çocuğun maharetlerini keşfetmelidir. Çocuğun çok kaliteli sanat becerileri vardır. Bu becerileri üzerinden çocuğu vaktini dolduracak ek işlere yönlendirmemiz lazım. Spor da bunlardan biridir. Spor da, atletizm çok güzel bir spordur. Faydalı, yani ikide bir zarar vermeyen boks gibi haram olan sporlar hariç, çocuğumuzu e, pedagogların tavsiye ettiği yaşlardaki düzeyde spora mesela yüzmeye götürmek lazım. Çocuklarımızı Yüzmeye alıştırmamıza, yüzmekten zevk alan bir çocuk, e, cep telefonu tiryakisi olmaz diye bir şey yok. Ama o düzeyde olmaz. Çünkü yüzerken cep telefonu kullanamayacak en azından. İki saatini kar etmiş oluruz haftada. Çocuklarımızın en büyük düşmanı, oturup ne yapacağını düşünmesidir. Vakit fazla. Ödev, ödev, ödev, ödev. Dünya ödevden ibaret değil. Ödevi de bitirdi Çocuk. 5 yaşında çocuğa evi diyecek halin de yok. Sokağa çık diyemiyorsun, sokaklar mezbahane gibi. Sokağa çıkacak hali yok çocuğun. Bu beton yığının içerisinde ne yapacak çocuk? Bu çok önemli. Çocuğumuzun yararlı bir işte, mesela çocuğumuzun, işte kız çocuğu ise, dikiş kabiliyeti olabilir. O kabiliyetini değerlendirelim. Erkek çocuksa, <gülüyor> Çocuğun bir oyuncakçıya götürülür çocuk. Çok modelin bulunduğu bir oyuncakçıya götürülür. Kız veya erkek çocuk. O oyuncakçıda çocuğun kabiliyeti ortaya çıkar. Sen hiç merak etme. Sen anlamıyorsan bir psikologdan destek al. Psikologdan destek al. Sana bu çocuğun kabiliyetini söylesin. Çocuğu o kabiliyete doğru yönlendirmek lazım. Çocuğun enerjisini almak lazım. Çok yaramaz bir çocuğun Babasına tavsiye etmiştim, balkonunuz var mı dedim, var dedi. Kaçıncı katta oturuyorsunuz dedim, birinci katta oturuyoruz, çok güzel dedim. Git beş on tane tuğla al bir inşaatçıdan dedim, bir de bir çekiç al dedim. Balkona onları koy, çekici de orada unutun, siz gelin dedim. Sonra ne olacak dedi, sen merak etme sonra dedim. Bir zaman sonra beni gördü, onlardan un üretti bizim çocuk dedi, tuğlalardan. Ya onu boş ver. Evde yaramazlık yaptım dedi. Yo epey düzeldi okuduğundan fayda gördük dedi. Ben hiçbir şey okumadım halbuki. ki. O ben çocuğu okudum zannetti. Hayır çocuğun enerjisini aldım. Ya çocuk çikolatayı ekmek gibi yiyor. Yediği cipsinden bilmem nesine kadar onu dinamit haline getiriyor. Patlıyor çocuk. Ve evde çek yatın üstünde otur diyorsun. Ayağını uzatma orayı kirlettin, onu damlattın. E bu robot değil ki. Verdin mi çekici eline, kırdı mı on tane tuğlayı, bitti çocuğun enerjisi. Bir hafta sonra da, biraz daha sert bir tuğla getirirsin. Uzmanlaşacak tabii çocuk. Hepimiz sorumluyuz. Ve hepimiz çocuktuk. Niye kendimizden ibret alıp da, kendi hayatımızdan ibret alıp da, çocuğa bunu hayırlı bir şekilde yönlendirin? Biz de bıkmıştık evde bir zamanlar. Biz de deliriyorduk. Kaldı ki bizim yani şu anda yaşı 30-40-50 olanların zamanında yürünecek sokaklar vardı şehirlerde. Şimdi köylerin yolları bile otoparka döndü. Köylerde bile yürünecek yol kalmadı. Bu sebeple çocuklarımızın kabiliyetlerine yönelik keşifler yapmalı. Mesela çocuk bir şey biriktirmekten hoşlanıyorsa o biriktirmeyi ona vermeliyiz. Bıçakla oynayıp ağaç yontmaktan hoşlanarak çocukta belki yontma kabiliyeti vardır. Ağaçtan şekiller yapacaktır. Yaşına başına dikkat edecek çapta bir bıçak bir şey eline vererek dikkat etmeliyiz. Çocuğumuzun kabiliyetini keşfedip boş vaktini doldurmadıkça telefona hakaret etmenin, telefona düşman olmanın bir manası yok. Ve bir başka özellik. İnsan insana baka baka kararıyor üzüm gibi. Üzümler birbirine bakıp bakmadıklarını bilmiyorum ama insanlar birbirlerine bakıp kararıyorlar veya beyazlıyorlar. Çocuk arkadaşlarının kölesidir. E ben ona tembih ettim, dayının oğluyla git gitmiyor. Allah sana akıl versin. 20 yaşında dayısının oğluna git demişim, bu çocuk 8 yaşında. Neye göre anlaşacaklar bunlar? Biri üniversiteye gidiyor, biri ilkokula gidiyor. Niye arkadaş olsun ki bunlar? Doğal yaşta en fazla bir yaş büyük bir yaş küçük olan çocuklar birbirleriyle uyum sağlarlar. Madem Müslümanız, ümmetiz, ortak dertlerimiz var. Cep telefonu projesi, internet bağımlılığı projesi üzerinden çocuklarımızı bir araya getirdiğimiz aile çalışmaları yapalım. Yok kimse bir araya gelmiyor. E, ne yapayım o zaman? O zaman yapacak bir şey yok. Biz bir araya gelemiyorsak ümmet değiliz. Ümmet olmayınca da bizi her şey bağlamış zaten. Niye bir araya gelemiyoruz? Çünkü ümmeti Muhammed'in bereketini hissedemiyoruz. Münferit Müslümanlık. Bir araya gelen de grubu için bir araya geliyor. Ümmet çapında bir araya gelemiyor. Çocuklarımız da şeytanla bir araya geliyor. Burada çok önemli bir ayrıntı. Aile içi ilişkilerdeki samimiyet. Çocukların başka şeylere kaymasının engelidir. Anne baba samimi şekilde bir arada duruyorlarsa, çocuklar üçüncü samimi, dördüncü samimi olarak onlara yanaşırlar. Annenin suratı asık, baba elinde kırbaç bekleyen cellat gibi evde duruyorsa, çocuk bir kenara çekilip başının çaresine bakacaktır. Onun için ne diyorlar? ayrılmış ailelerin çocukları toplumun belası diyorlar doğru bu en uç noktada gördüğümüz bir örnek anne baba karı koca oturup tatlı muhabbetler yapıyorsa çocuk cep telefonuyla uğraşmaz sapık bir çocuk olmuştur ayrı bir mesele milyonda bir örnektir o muhabbet kendine çekicidir soğukluk iticidir Anne baba bu muhabbetin artı eksisi kaynağıdır. Bu muhabbeti anne baba oluşturuyorsa, çocuk oraya yamanmak isteyecektir. Hayır, anne baba işte filanca meseleden dolayı, uluslararası bir savaşa girmişlerse, dua etsinler çocuk cep telefonu bağımlısı olsun. Eroin bağımlısı olmasından daha iyidir. Demek ki anne baba olarak, Sadece çocukların hatırı için boşanmıyoruz demek yeterli değil. Çocukların hatırı için, çocukların geleceği için suni gibi de dursa, yapay gibi de dursa bir muhabbet ortamı oluşturmamız lazım. En az çocuk uyuyana kadar, çocuk uyuduktan sonra gidip öbür odada kavganızı yapın. Ne yapacaksınız? Yani madem çocuğun hatırı var, bu hatırı bu şekilde kullanmak zorundayız. Bir başka mesele kardeşlerim. Bu cep telefonları kullanan çocuklar çözümler üzerinde konuşuyoruz. Bu çağın çocuklarıdırlar. Bundan 50 sene önce bir insan evleneceği zaman, aile ortamında, hop baba, hani ya beni evlendirmiyorsunuz, ne biçim babasınız filan diyecek olsa, o çocuğun hayatına son verilirdi herhalde. Baba da acilen bir hocaya gidip, ben ne günah işledim? Bizim çocuk evlenmekten söz etti bu evde denirdi. En iyimser ihtimalle anneye çocuk çıtlatabilirdi. Yani ya evlensen mi anne? Hem senin hizmetlerin görülür filan. Dese o da edepsizlik zaten de o kültürde. Şimdi ise 5 yaşında çocuklar benim düğünümü filan yerde yapacaksınız, tamam mı diye talimat veriyor. Bıraksın konuşmayı. Hani bir fıkra gibi anlatırlar. İşte küçücük bir odada aile yatıyormuş. Anne askerden gelmiş çocuk. O da yan odada yatıyor. Karı koca muhabbet ederken adam demiş ki hanım bizim çocuk askerden geldi. Evlendirelim şu çocuğu artık. Çocuk da dinliyormuş yan odada. Derken çocuk mutlulukla bakalım ne karar verecekler, işte neyimiz var, neyimiz yok derken, kadın demiş ki, ya bizim eşeği satalım, evlendirelim çocuğu demiş. Derken uyumuşlar. Aradan bir zaman geçmiş, eşek bahçede duruyor. Çocuk bir gün annesine demiş, anne ya, bu eşeği satmayacak mısınız? Çok yaşlandı bu demiş. Bunu bir edepsizlik kabul etmişler o zaman. Çünkü çocuk, resmen evlendirin beni diyor bu çağın çocuğu öyle değil daha henüz sünnet olmamış evlilikten söz ediyor çocuklar netice olarak şunu söylemek istiyorum bugünkü çocuklara şifreli konuşmak doğru değil 5 yaşında çocuk adam gibi konuşuyor ama yaramazlığını çocuk gibi yapıyor konuşurken adam herkes siyasetten anlıyor ticaretten anlıyor Babasıyla annesinin hangisinin haklı olduğundan anlıyor. Her şeyden anlıyor çocuklar. Bir aklı yok sadece. Akıl sıfır. Ama zeka o biçim. Hepsinde değil tabii. Bu sebeple bu internet bağımlılığı konusunda çocuklarla ciddi bir şekilde açık ve net konuşmak lazım. Dolanbaşlı laflar doğru değil. Bu çağın çocukları için. O eşek hikayesiyle meşgul olan çocuklara Herhalde bunu uzun uzun masallarla anlatabilirdik. Çocuğu önümüze oturtup, Yavrum, bu telefon bizim, doğru. Bu telefonu da sana alacağız. Tamam. Ama bu telefonun sağlık sorunu var. Radyasyon yayıyor. Biz senin sağlığını düşünüyoruz. Aç bak, ne diyorlar? Cep telefonu kanser de yapıyormuş. İki, sen okuyup diploma alman lazım. Okuyup hafız olman lazım. Bu engeller yavrum. 3, 4, 5 oturup yazılı bir şekilde protokol yapılabilir çocukla. Ya 5 yaşında okuma yazma bilmiyor çocuk. Öyle değil. Merak etme sen onu okur o çocuk. Yeter ki ona sen telefon al. Çocuklar bu hale geldi. Gıda sektörü yani alınan yoğun gıda birikimi çocukları böyle yaptı. Hayat böyle çok zeki insanların yaşadığı bir hayata döndü. Akıl ayrı bir mesele. Akıl hak getir diyorlar ya. Çocuklarla bu bağımlılık mücadelesini yaparken açık seçik konuşmak lazım. Üstü kapalı cümleler anne babanın aleyhinedir. Anlamadığı çocuk zannetmesin kimse o onu anlıyor. Anlıyor işine geleni uyguluyor. Anne baba açık seçik konuşursa müeyyide getirdiği zamanda ceza getirdiği zamanda sınırlama getirdiği zamanda haklı olur. Evirip çevirerek konuştuysan telefonu niye benden aldın der sana. Ben de işte yemek yemiyorum. Sana anneye vereceği en büyük ceza yemek yememe ha. 30 sene önceki çocuğa yemesen yeme Allah Allah. Abin yer yemeği deniyordu. Bu açlık grevi hapishanelerde de bir tehdit devlet için evlerde de tehdit. Bak kahvaltıya kalkmam ha. Dedi mi çocuk çökertti anne. Kahvaltıya kalkmadı. Kalkmasan kalkma. Diyemiyor kimse çünkü robotun bir parçası bozuluyor. Anne de bozuluyor robot olarak. Çocuk da bozuluyor. Baba da bozuluyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekilden başka diyecek söz bulamıyorum. Bir başka pratik çözüm evde ne olursa olsun uyunan odada telefon tutmamak lazım. Hem sağlık açısından hem bu melanetler kapatınca bile konuşmaları kaydeden enteresan bir şeytan mıdır? Nedir bunlar? iblis Dolayısıyla yani iffetle yattığımız odalarımızda e, herhangi bir şekilde çocuklarımızın bizim bulunduğumuz yatak odalarında cep telefonu olmamalı. E dedik Birleşmiş Milletler'in Orta Doğu sorumlusunu ararlarsa... Ya ev telefonundan arasınlar ya da yan odadan sesi duyulur zaten sabahleyin kalkınca bakarız. İnsanlık 10 bin senedir yaklaşık olarak dünyada var bunun 9990 senesinde gece cep telefonu çalmıyordu da hayat devam ediyordu. Gece cep telefonu kullanmadan da olabilir. Çok acil vakası olanlar gece nöbeti olan doktor itfaiye görevlisi çok yaşlı komada annesi babası olan insan. Oğlu annesi bunlar hayatta 10 gün 20 gündür zaten. Bir başka mesele hiç bir yaşta hiçbir çocuğu susturmak için cep telefonu vermemeli. Bilgisayar vermemeli. Misafir geldi. Mesela Cumhurbaşkanı evimize ziyarete geldi. Çocuğunda muzurluğu tuttu. O gün bile ona cep telefonu vermemeli. Çünkü bunu bir kere verdin mi, şuur altına ne yerleşiyor çocuğun? Ağla al, ağla al. Bu bunu ezberliyor. Her keyfi telefon istedikçe bir mızmızlık tutturacak, sen de mecbur vereceksin. Bir kereliğine de olsa vermemek lazım. Sus vereyime inandırmalı. Ağlayacak yarım saat, Ondan sonra susacak, git yüzünü yıka bakayım diyeceksin. Yıkayacak, ne istiyordun sen? Cep telefonu Ah, şimdi oyna on dakika. Diyeceğiz, anlayacak ki mızmızlıkla bu cihaz alınmıyor. Bu dediğim kolay mı? Onu bilmiyorum. Anneye bağlı, babaya bağlı. Bir başka meselemiz, çocuğumuz cep telefonunu, Dini bir şey izliyor. Harem-i şeriften namaz izliyor diye kullanması ile bu bağımlılık açısından Hong Kong'dan filan rezaleti izliyor arasında bağımlılık açısından fark yoktur. Mekke'den beş vakit namazı canlı izlemek için de kullansa bu bağımlılıktır. Muhtevası önemli değil. Muhteva'yı başka bir açıdan önemli tutuyoruz. Muhtevadan önce biz bu çocuğun bağımlılığı ile meşgulüz şu anda. Dolayısıyla hafız filancayı dinliyor. Matematik çözüyor. Bu da sınırsız olmamalı. Çünkü matematik de çözse, hafız birini de dinlese, Kur'an ezberi de yapsa bağlıyor onu ona. Şimdi öyle bağlayacak, namazını alıkoyacak, yemeğini alıkoyacak, sağlığına müdahale edecek, müstehcenliğe de sevk edecek onu. Çok önemli bir nokta, tespit ediyorum kardeşler burada. Yahu harem-i şerifte harem imamını dinliyor çocuk. Ama bağlanıyor. Bu bağlanılacak tehlikesi açısından, ne ile meşgul olursa olsun, sınırsız telefon, sınırsız internet beladır. Bu sebeple, evlerimizde, İnterneti sınırsız statüsünde kullanmamalıyız. Evlerimizdeki internet kesinlikle işte mesela aile korumalı hat almalıyız. Filan yerlere giriş yasağı olan fritrelendirilmiş hatlar kullanmalıyız. Mesela şu saatten şu kadar gigabayt harcadıktan sonra kapanan hat almalıyız ayın 14'ünde kapandı kullanmasaydınız fazla bir daha birinde açılacak nasıl olsa iktisatlı kullanmaya alışmalıyız ekmeği bile iktisatsız kullandın mı göbek yapıyor yağ yapıyor midede bu da yağ yapıyor bir başka çözümümüz kardeşler baba anne çocuklar herkesin telefonu ortada duracak evde Kimin telefonu çaldıysa, o ortadan alacak telefonu. Birininki yastığın altına gizlenmiş. Öbürü ayakkabıla gizlemiş. Öbürü cebine gizlemiş. Babanınkine iş görüşmeleri var diye tutulmuyor. Anneninkine mahremiyet meselesi var tutulmuyor. Çocuğun da yasal hakkı zaten. Öyle değil. Telefon ortada olacak. Ev telefonu gibi cep telefonu ortada olacak. Bu haram bağlantıdan ve bağımlılıktan, kesinlikle bir nebze uzaklaştırır. Ama yüzde yüz çözüm yok zaten dediğimiz gibi. Zira o masanın üstünde, işte filan kanepenin üstünde duran cep telefonu, bugün hep kayıp oldu mu dikkat çeker o. Bu telefon niye yoktu burada bugün? Çaldılar mı acaba telefonumuzu filan? Deneceği için, ben telefonu alıyorum biraz uğraşıyorum der gibi çocuk, herkesin gözü önünde alacak, kullanacağı sınır bellidir o zaman. Bu hem despotluk oluşturmamış olur, yani ya bu evde isteyen istediğini yapamıyor gibi manzara olmaz, hem de bu hürriyet ortamında mecburi saygı oluşur. Bir başka çözüm kardeşler, cep telefonu esasen 12 yaşına kadar çocuğa zararlıdır. 12 yaşından önce çocuğun cep telefonu olmamalı ama ilkokul çocuğuna da, ilk öğretim çocuğuna da öğretmenler ödev veriyor. İnternetten çöz bunu diye. Bunu eğer illa muhakkak e, kullanacaksak, yani 12 yaşına kadar olmasın istiyoruz. Ama illa kullanılacaksa, çocuğun 2 yaşına kadar cep telefonunu uzaktan seyretmesi asla 15 dakikayı geçmemeli günde. radyosyon açısından, bağımlılığa alışma açısından, ilk öğretim çocuğu da asla 45 dakikayı geçmeli günlük. Ödevse ödev yapmasın ödevini. Çünkü o ödeve iki saat harcadı mı bu bağımlılık oluşur. Ondan sonra sen vermezsen bir arkadaşından bulur onu Lise çocuğu içinde ideal olan günde iki saattir. İki saatten fazlası göze zarar, kulağa zarar, ödeve zarar, ibadete zarar, aileye zarar, Beyne zarar, radyasyonu var. Bir sürü tehlike. Bu sebeple biz diyoruz ki, lise çocuğu iki saat yeterli. Çok ödev verdi üniversiteye hazırlanıyor. 2 saat on dakika olsun günde. E peki, çok fazla kullanıyor. E zaten o zarardan söz ediyoruz. Bu çok kullanmanın, ta ilkokuldan, Bebeklikten itibaren bir limit kullanılarak gelseydi, o şekilde kullanacaktı. Yani düzenli kullanacak. Peki çocuğumuz, üniversiteye geçti. Üniversitede ne kadar kullanacak? Evet. Üniversiteye geçtiğinde, sen çocuğunu, Allah'tan korkan, sağında solunda meleklerin onunla beraber bulunduğunu, bilip iman eden bir çocuk olarak yetiştirmiştin zaten. O da senin gibi reşit oldu, mükellef oldu, şimdi rahat et. Yok üniversiteye gelene kadar, üniversite tek ilahtı, puttu, ahlakı vesairesi önemli değildi, onu bilemiyorum. O yaştan sonra ağaç budamak tehlikeli. Ondan sonra yalvarıp yakaracaksın artık. Çocuk aman seni üzmeden hayatını tehlikeye atmadan bu beladan kurtulsun diye artık onu bilemiyorum. Çünkü makul şeyler konuşabiliriz biz. Makul şeyler arasında 20 sene ihmal edilmiş bir çocuk yok. Buna bir tedavi yöntemi yok. Bir başka aile açısından dikkat edilecek husus kardeşlerim, İnternetle mücadele edeceğiz diye, internet kötü, cep telefonu kötü diye, mesela televizyonu o hayırlı bir cihaz haline getirmek tehlikelidir. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olur bu. Kurttan kaçarken arslan'a tutulursun. Yani bir kötülüğü başka bir kötülükle gideremeyiz biz. Bir tehlikeyi başka bir tehlikeyle gideremeyiz. Yani bizim televizyon kortizonlu bir ilaç değil. O da bir bela zaten. Kendimizle o internet bağımlılığından kurtulmak zorundayız. Bir başkasıyla değil. Ve bunu yaparken anne olarak, baba olarak, muallim olarak Allah için cihad ediyorum ben. Allah için gayret ediyorum. Sevap verecek bana Rabbim diye umarak yapıyoruz bu işi biz biiznillahi teala Allah'ın izni ve keremiyle çocuğumu namaza iti, alıştırma, alıştırırken abdeste taharete alıştırırken Rabbimden ne umuyordum ben? sevap umuyordum. Bu çağın en yaygın sistemi olarak internet ve cep telefonuna karşı çocuğumu Müslümanca mümince hazırlarken abdestten daha aşağı bir iş mi yapıyor? Abdestini de namazını da namusunu da alıp götürecek bir bela bu. Dolayısıyla ben çocuğumun iffeti için mücadele ediyorum. Sağlığı için mücadele ediyorum. Bu da Rabbimin bana sevap yazacağı bir şeydir. Bunu bu şekilde düşünmek zorundayız. Böyle düşündüğümüz zaman da internete bağımlı olmasın diye televizyona atmam çocuğu. Ya da akidesi şüpheli, imanı olup olmadığı belli olmayan bir spor kulübüne götürüp atmam çocuğu. Bu mücadele benim mücadelem. Hiç kimse bir anne baba kadar sorumlu değil bu çocuktan. Anne baba Allah katında hesap verecek. Öğretmenin neyine? Derse girdim çıktım bana ne deyip gidecek. En iyi ihtimalle. Bu bir cihat. Bu asrın imtihanı. Bundan kaçma imkanımız yok. Bu yüzden çocukları doğurmayalım büyütmeyelim deme imkanımız yok. Gayret edeceğiz. Nasıl olsa melekler biznillah nefeslerimizi sayıyorlar ya kaç nefes harcadık bu iş için bunu görmüyor mu melekler? Bir baba 30 nefes harcamış yani 30 saniye harcamış diyelim. Öbür baba bin nefes harcamış çocuğunu düzeltmek için e aynı şey mi bunlar? Allah görüyor, tartıyor ve bir başka dikkat edeceğimiz husus özellikle anne ve babalar. Sert bir savcı gibi olmamalı bu işte. Çocuğu kaçamak iş yapmaya teşvik ederiz. Sürekli yasak. Bir Şubat yasağı. Bundan sonra cep telefonu saat 7'de açılacak. Yediden önce yasak. İki Şubat. Cep telefonu 45 santim mesafeden izlenecek. Üç Şubat. Talimat, talimat, talimat. Öh be. Bu ne demek? Gözümden uzak dur istediğini yap demek baskının geleceği bir nokta yoktur. Evet, bir sene iki sene önlersin, o iki seneyi senden kurtulduktan sonra, mesela askere gittiğinde, mesela sen onu, iyi bir vatan evladı olsun diye, üniversiteye falan şehre gönderdiğinde, o yılların intikamını öyle bir alır ki, onunla çarpar onları. Bir kilo zehir yiyecekti, yüz kilo yer bu sefer. Dedik ya, çocuklarla açık seçik olmak lazım. Mesela, talimata uymadı çocuk. Madem uymadın, bugünden itibaren evin gazını kesiyorum, soğukta yatın lan bu evde. Böyle bir şey olmaz. Karşısına geçip, hususi böyle bir basın toplantısı yaparak da değil, yemek yerken, ya ne demiştik çocuklar? Bu cep telefonu ile ilgili kuralımız vardı. Şöyle oldu, böyle oldu, işte at kaçtı, torba düştü falan bir şeyler anlatıyor. Bu olmadı. Kuralı bozdunuz bizim de herhalde bir bildiğimiz var ama bu seferlik görmeyelim artık ne yapacaksan aranızdaki ilişki çocuğunla böyle şeyleri konuşmaya yüzü olmayan bir babaysan sana da söyleyecek bir şeyim yok zaten pilini bitirmeyecektin sen 950 senelik bir plan ve pille çıkıyoruz biz bu hayata 950 sene sürmesi gereken pilini senin çocuk 7 yaşındayken bitirmişin kardeşim ya geriye kalmış 943 sene sen ne yapacaksın? 943 yıl daha sen aç kaldın, sefil kaldın. Sürekli yıpranan yüzün sahibi olmayacak babaanne. Mesela ara sıra anne devreye girecek. Baba şöyle bir yıkamaya ağlamaya alacak kendini. Ondan sonra anne tabii iki günde pili biter. Annede merhamet var. Anne de zaten... Ta iki yaşından beri anayasal çalışmalar yaptığı için çocuk üzerinde şu olur bu olmaz diye. Onun da pili zaten bitik. Yeni olduğu için işte biraz şarj etmiş gibi olacak. Baba devreye girecek. Konsey kurulacak evde. Anne baba beraber saldırıya geçecekler. Çünkü o da iblisin hep arkasında durduğu bir çocuk o. İblis onu kışkırtıyor. Sen orada aslında ödev yapıyordun. Üniversiteyi kazanırdın o programı indirseydin diyor ona. Neler dediğini bilsek çocuğa? Biz hiç susmazdık karşı cevap vermek için. Burada çok önemli bir ayrıntı söylüyorum kardeşler. Yıpranan babanın işi biter. Yıpranan annenin işi biter. Çocuğa karşı internet konusunda, cep telefonu konusunda da herhangi bir konuda da yıpranmamak lazım. Namaz konusunda da yıpranmadan kullanmak lazım. Yani bütün nefesini ilk dakikalarda bitirdin mi, e bu çocuk 25-30 yaşına kadar sen babalık yapacağın çağda olacak bu çocuk e şimdi sen bütün tü enerjini tükettin, bitirmiş oldun bu yanlış bir başka mesele kardeşler e her ne kadar devletler bu konuda bizim hassasiyetimize sahip değilseler de neticede biz bu ülkede vatandaşız ben bu dilekçeyi altına ismimi soyadımı yazıp Kaymakamlık makamı diye bomboş göndersem. Hiçbir şey yok. Versem buna bile bir soruşturma açılıyor. Niye bu vatandaşın dilekçesi boş diye? Yani devlet dediğin herhangi bir şikayetle ilgilenir. Çin'de de ilgilenir, Türkiye'de de ilgilenir. Bu sebeple çocuklarımızla ilgili bu ağır hassasiyetler konusunda oturup bir mere yazmak, cimere yazmak, veya yazılı bir kağıtla kaymakamlığa yazmak şeklinde filan siteye bulaşmış çocuğum. Bu siteden şikayetçiyim diye dilekçe yazmak lazım. Bu bir kamuoyu tarzıdır. Dünyada bu şekilde şer yayılıyor. Bana baskı yaptılar diye binlerce dilekçe yazıyor. Baskı yaptılar dediği neymiş? Sabah ezan yüksek sesle okumuş da gece uykusu bozulmuş. Kamuoyu oluşturuluyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımız açısından sıkıntılı gördüğümüz şeylerde devlete başvurmasını bilmeliyiz. Ya devletin kendisi zaten, bu, bu böyle mazeretler yok. Benim vazifem tebliğ etmek, çözüm olmayacağını ben de biliyorum. Üstelik sana uyarı da gelebilir. İnsan haklarına aykırı bu senin yaptığın. Teşekkür ederim derim, bir daha edilekçe yazarım. Yani bu kamuoyu oluşturma, şerre karşı bir savaş çeşididir şu anda. Onlar... Bu şekilde yayılıyorlar. Bizim de karşı savaş olarak bunu yürütmemiz lazım. Neticede savaş yapıyoruz. Şeytanla savaşıyoruz. Kötülükle savaşıyoruz. Şerle savaşıyoruz. Bir nimetin belaya dönüşmesine karşı savaşıyoruz biz. İnternet ve cep telefonu bir nimet, bu nimetin ile imanımıza zarar vermesiyle, sağlığımıza zarar vermesiyle, çocuklarımızı tembelleştirmesiyle bir düşmanlık yapma riski var. Bu riske karşı savaşıyoruz. Dua edeceğiz, Rabbimizin yardım etmesini niyaz edeceğiz. Ama biz de bu çağda yapılabilecek bütün karşı duruş tarzlarıyla üzerimize düşeni yapacağız. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin.